Merhaba, bugünkü programımızda iki büyük usta ve bir ünlü eserden bahsedeceğiz. Yusuf Atılgan ve Ömer Kavuş. Eser ise Anayurt Oteli. Adım Zebercet. Zebercet. Bu otelin yöneticisiyim. 28 Kasım 1950'de doğdum 7 aylık Annem 44 yaşındaymış o zaman babamdan büyükört kez düşük yapmış bana kadar sünnet olduğum yaz öldü 1960'ta bu ilkokul 3teydim iki'den ayrırıldım bir süre aylak dolaştım. Sonra askerlik. Yetmiş birde terhis oldum. Babam birkaç yıl önce öldü. Oteli ben yönetiyorum. Seksenden beri. Sorumluluk isteyen bir iş. Adım Zebercet. Oysa ben sizinkini bilmiyorum. Gecikmeli Ankara treniyle geldiniz üç gün önce. Kaydınızı yapamadım. Adınızı söylemediniz. Döneceğinizi biliyorum gittiğiniz köyden. Hacı da Bir haftaya kadar dönerim dediniz. Evet stüdyomuzda da usta bir sanatçı var. Majid Koper, hoş geldiniz. Hoş Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gazetik <gülüyor> Radyo adına zahmet ettiniz. E, şimdi böyle bir durumda bir kitap, bir filmde yapa geldiğimizin dışına çıkmak istiyorum. Yusuf Atılgan son derece duru bir Türkçe ile eserlerinde pek çok konuyu işledi. Ama e, özellikle Aylak Adam, ilk eseri Aylak Adam daha sonra da 15 yıl sonra yazdığı Anayurt Oteli ile Türk Edebiyatı'nda özel bir yere sahip. Diğer taraftan Ömer Kavur aldığı eğitim, ortaya koyduğu eserler ile sinemamızda çok özel bir yere sahip. Yusuf Atılgan'ın eserlerinde daha çok e, şahısların yalnızlığı, iletişimsizliği, ...göze çarpıyor. Böyle bir... E, ...ustalar arasındayız. E, şimdi e, bir kitap ilime geçmişti. E, Kavur üzerine. E, Şükran e, Kuyucak Esen. Evet. Biliyorsunuzdur belki. Evet. E, yazdığı araştırmada. Diyor ki... E, ...daha doğrusu söyleşide Ömer Kavur demiş ki... ...bu kitabın filmini çekeyim. Hayatta başka bir şey... İstemem. Evet öyle bir e, kaç cümle var. E, çünkü demiş e, kitabın ruhu ile kendi ruhum çok örtüştü. Hmm. E, tabii siz de kitabı okudunuz. Okudum evet. E, muhakkak o zaman belki birazcık bu baştaki şeyden de hatırladınız sesinizi evet. e, aldığımız bölümden. E, evet. Siz eser hakkında neler söylemek istersiniz yahut neler hatırlamak istersiniz? Anayurt ilgili mi? Evet.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 bu filmi çekeceğini duyduğum zaman da ben de oyuncu olduğum için müthiş heyecanlandım ve gizliden gizliye de rol oynamak istedim. Evet. Ancak Ömer'in hazırladığı 20 kişilik bir şey yapılacaklar böyle adaylar, e, adaylar arasında ben yoktum. Hmm. Hiç yani 20 kişilik aday, 20 kişiden biri bile değildim. <gülüyor> Sonuçta e, nasıl olduysa o 20 kişiden hiçbiri olmadı. Bir gün Ömer beni çağırdı ve ...bu sen oynamak ister misin dedim... ...ya dedim ben zaten... ...ne zaman beni çağıracaksın diye bekliyorum... ...böyle bir e, anımız var... ...şey kitaba dönersek... ...kitabı Ömer'den önce okumuştum ben... Hı. ...yani romanı Ömer'den önce okumuştum... Ee, ...şeyden sonra da... ...yani rolü kaptıktan sonra da... <gülüyor> ...birlikte epey tartıştık... ...yani Hı. epey çalıştık... E, ...kitapla ilgili olarak...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 Kurulmuş oldu. Başlamış oldu evet. Zaten Yusuf Atılgan'la Ömer Bey e, eser üzerinde ortak çalışmışlar muhakkak ki. E, ve Yusuf Atılgan'ın kitabı yazarken içinde bulunduğu ruh hali hakkında epey bir sohbet etmişler. E, sizinle de belki paylaştılar. Ve bu çalışmaların e, eser üzerinde karşılıklı görüş yani verimli görüş alışveriş yapmanın filmin sanatsal ve düşünsel açıdan e, metnin gerisinde... ...kalmadığını e, görüyoruz... ...bunların neticesinde. Çünkü evet. genellikle böyle bir... ...bir nevi bir bir endişe... ...oluyor. Yani kitap evet. çok... Yusuf Bey'in olduğu bir şeyle... Tabii. E, ...acaba... ...film nasıl çıkacak? Evet, Yazar yani, da... ...bir tedirginlik yaşıyor. Yönetmen de... ...bir tedirginlik yaşıyor. Genelde edebiyat uyarlamaları... ...sinemadan... ...yani sinemaya uyarlamalar çok başarılı... ...olmadığı için Yusuf Bey'in de... ...başlangıçta böyle bir şey vardı. Böyle ne çıkacak vardı. acaba? Ama sonra... E, ...o da e, beğendi... Film evet filmi, be beğendiğini ifade etmiş. Ee, yeri gelmişken ben daha sonra da konuşmayı düşünüyordum ama yeri gelmişken e, bu konuda biraz e, tabii ki döneceğiz e, esere. E, bir araştırmaya rast geldim. E, 1990'larda Türk ve Amerikan sinemasında e, edebiyat eserlerinden e, uyarlanmış filmleri. Ee, bir Zeynep Çetin Eros Marmara Üniversitesi'nde Hı. İletişim Fakültesi'nde Ve şöyle bir sonuca varmış ee, Hollywood daha çok ticari kaygılarla Özgün esere Eserin çok daha dışına çıkabiliyor Hı. Ama Türk sineması neredeyse Birebir bir, bir uyarlama e, Sergiliyor Sizin hiç bu konuda böyle Hı. bir gözleminiz oldu mu? Yani çok ciddi bir gözlemim yok ama siz söylediğiniz zaman şöyle olabilir diye düşünüyorum. Evet. Tabii bizim dışımızdaki ülkelerde çok ciddi bir sinema endüstrisi var. Evet. O endüstri tabii şeyi ele aldığı eseri bizim gibi ülkeler kadar kale almıyor olabilir. Evet. Yani onlar çok daha rahat davranıyorlar, çok evet. daha... ...rahat davranarak istedikleriyle e, kitap arasında bir ortaklık kurmaya çalışıyorlar denilebilir. Ama bizde böyle bir şey alındığı zaman yazarına belki saygı evet. birazcık daha önde geliyor. Nedeni bu olabilir. Evet tamamen belki de bizim kültürümüzün bir evet, şey diye evet. evet. düşünebiliriz. Biraz doğulluktan da evet. Hem ...iyi bir doğulu tarafımız olabilir. Evet, evet. <gülüyor> evet. Peki, e, şimdi e, Zebercet karakteri hakikaten çok e, şey... E, ...üzerinde konuşulacak bir karakter e, diye düşünüyorum. Dediğim gibi Aylak Adam e, adlı ilk kitabıyla Atılgan'ın... ...oradaki e, karakterle bir, büyük bir benzerlik olduğunu söylüyor e, yorumcular. E, şöyle ki, yalnızlık... Evet. Bir numara. Sonra bir umut taşımak. Arkasından da o umutun artık bir hayal olduğunu görüp ve gerçeğe dönüp Hı -hı. hayal kırıklığına uğraması Hı -hı. karakterin. Burada size eşlik eden e, Serra Yılmaz, evet. e, Şahika Tekant. Hatırlayacaksınız. Evet. Ee, özellikle Seyra Yılmaz'ı e, seyredenler e, ne kadar o zaman ilk, e, belki de ilk rollerinden, i̇lk işlerinden, işlerinden, bilir, işlerinden yani. biriydi. Özellikle Seyra Yılmaz karakteriyle arasındaki iletişimsizlik bir otelin içinde yaşıyorlar ama e, değil mi? Hiçbir evet. ilişkileri... E... Yok, genel olarak zaten yani karakterin tematik yapısı şey, iletişimsizlik. Evet. Yani karakter yoluyla ülkemizdeki e, giderek dünyadaki iletişimsizliği anlatmaya çalışan bir yapıt zaten. Yani yalnızlık iletişimsizliğin bir anlamda tabanı. Evet. Yani o... o Onu doğuruyor bir yerde. O, evet, evet, yalnızlığın üstünde iletişimsizlik e, çeşitli biçimlere bürünüyor. Çeşitli kötü sonuçlara evet. varabiliyor. Evet. Yani e, yalnızlık elbette iletişim kurma isteğini... ...çeşitli biçimlerde yanlış yönlendirebiliyor. Evet. Zebercette olduğu, olduğu gibi. gibi. Ee, diyebileceğim şimdilik bu. Yani e, söylediğiniz doğru, yalnızlık asıl tema burada. Ama bunu bir tabana oturtmak gerekirse bunun tabanı iletişimsizlik. E, bütün bunlara rağmen insan e, tabii ki içinde... ...ne kadar soyutlanmış olsa... ...bir bakıma da zeberce soyutlanıyor... ...etrafındaki tavırlarla... ...doğumluyla ilgili... ...birçok geçmişiyle ilgili... ...anılarına rastladıkça eser içerisinde... ...onu görüyoruz... ...ama yine de bir umut besliyor... ...merhaba... ...odan boş mu? ...oda boş mu? Merhaba, oda boş mu? Yeriniz var mı? İyi akşamlar. Döndüm. Odam boş mu? E, evet, e, demin konuştuğumuz yalnızlığın insanı kendi kendine e, nasıl e, iki kişi seslendirmesi yaparak konuştuğunu. Hatırladınız mı? Evet. <gülüyor> Bu sahneyi. evet. evet. Ee, biraz otelden bahsedelim mi? Onun da e, önemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Atılgan'ın eserlerinde hem de Kavur'da mekan çok önemli bir yer tutuyor. Evet. Bütün filmlerinde öyle. Evet. Bu filmde de zaten başat mekan. Yani e, bir anlamda filmin başrolü. Evet. E, mekan. Birebir başrolü. E, giderek işte o sözünü ettiğimiz iletişimin ee, bir iletişim kurma isteksizliğine giderek dönüşmesini Hı. anlatan bir durum var orada yani otelin boşaltılması ve ee, giderek e, borç iletişimsiz kimsesiz yalnızlığın bir insan Egemen, yani. egemen olduğu <gülüyor> artık yalnızın egemen olduğu bir ortamda da e, yaşanmadığının ifadesi de ortaya çıkıyor ve zaten evet. kahramanımız kendini evet, asıyor. Sonra sonuçta. Hı. Yani e, tabii e, böyle bir yalnızlığın yani tabanda iletişimsizliğin olduğu bir yalnızlıkta ana karakterin kendisini suçlu hissetmesi gibi bir motif var. Bu birazcık da kafkayı falan aklımıza getirirsek hı hı. davaları, duruşmayı hı. falan filan hı hı. E, öyle bir motif. Yani e, şeyin e, toplumun demeyeyim de e, içinde nefes aldığımız, içinde yaşadığımız ortamın bize kendimizi suçlu hissettiren bir yapısı var. Evet. Gerçekten suçlu olduğumuzdan değil ama neredeyse suçu, suçu aramaya başlıyoruz. Ümitler. Acaba neyin suçlu diye aramaya başlıyoruz. Zebecet de öyledir kendine bir başkasının suçunu bulur evet. ve onun sanki onun yer, o suçu onun suçuyumuş gibi ama esas suç suçu iletişimsizliktir. Bu yüzden kendine hasar. Evet başka bir suçluyla değil mi mahkeme sahnesinde kendini özdeşleştirmesi evet. vesaire. Evet. E, şimdi yorumcular da onu diyorlar yani mekanı içine dönersek tekrar e, otelde çok debdebeli bir hayat e, sürüyor işte e, bir e, geniş bir ailenin e, mekanı olduktan sonra e, herkes e, dünyadan göçüyor ve Zebercet'e kalıyor e, ve Zebercet kendi e, yalnızlığını otele de e, bir yerde yansıtıyor. Bir şeyler yapamaz mısınız? Şu üst kattaki odayı. Yerimiz yok bu gece. Gidelim. Ee, şimdi e, mekanı da konuştuktan sonra ben Macit Koper'den rica edeceğim. E, bir iki anısını hatırlayabilecek mi? Çekimler sırasında ya da ön çalışmalar sırasında. Tabii anı bol bu konuda. Ben küçük bir iki tanesini söyleyeyim. Bir tanesi... Ee, Ömerle birlikte çok dilendirdiğimiz bir şey onu sonraya bırakayım. Bir tanesi şey birlikte Ömerle birlikte Yusuf Atılgana gittik. Bu eser okuduktan sonra mı? Tabi. Yani, yani şey belli e, oldu her şey. Evet e. Yusuf Bey senaryoyu okuduktan evet. sonra e, o şey görüşmüştü tabii Ömer görüşmüştü daha önce de ben ilk defa karşılaşacağım şeyle. Yusuf Bey. Le. Yusuf Beyle bu bir sınav bir anlamda yani adamın işte koskoca bir eseri var koskoca bir karakteri var karak, e, zebercet diye ben de onu oynayacak adam olarak onun karşısına çıkacağım gittik o gün ve e, hiç iyi geçmedi sınav. Aa, size mi öyle geldi yani acaba tip olarak falan filan şeydeki romandaki ben e, zebercide hiç benzetmedi beni ve hiç beğenmedi ve söyledi de <gülüyor> evet ki söyledi. ben başka. Yani, bir... Ben başka türlü düşünüyorum dedi. Allah'tan filmi izledikten sonra toparladık. <gülüyor> yani evet. kendimizi beğendik de gitti. Birisi <gülüyor> bu. İkincisi, e, biz e, filmi çeker, çekmeye başladığımızda filmin ilk sahnesini ilk olarak çektik. Yani bu sizin bu programda da başta e, yani şey o yaptığınız olduğu... adım zebercet dediği orada. bölümü. Orası için ben şeye e, Ömer'e bir şey hazırladım. bir Böyle bir oyuncu sürprizi hazırladım. E. Konuşurken böyle tedirgin gözümün altındaki böyle burnumla gözüm arasında bir tik yaratmaya çalıştım. E. Ve bunu da yaptım konuşma sırasında. E, birinci çekimden sonra ikinci çekim, ikinci çekimden sonra üçüncü çekim, dördüncü çekim, beşinci çekim sekiz defa falan çektikten sonra buran oynuyor dedi. Ben hiçbir şey söylemedim. Dokuzuncu çekimde oynatmadım ve çektik. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da konuştuk. Bu aramızda şey olmaya başladık. Hoş başladı. bir şey kaldı. <gülüyor> evet, halbuki ben onu bilerek yapıyordum. O da ilk çekimden dolayı e, şey olduğumu... E, Acaba hani bir şey ha, mi var hani ha, yani dur, onu da söylemeyeyim çok mi? Çok e, stresliyim falan filan Kendiydi. o yüzden mi yapıyor diye. Bu oyuna çek, çekermiş meğerse çok şeker. Şey evet. Fakat de sözünüzü keseceğim belki ama şey düşündüm şimdi siz söylerken yani Yusuf Atılgan bunu bu karakteri yaratırken diyeyim. Bakın hiç mesela sizi gibi bir tip düşünmemiş. Halbuki o kadar uydu ve Okuyan için o kadar uydu ki yani filmi e, seyretmeden okuyan kişi e, bunu çok güzel e, yani sizin tipinizi Aa, e, değil mi zayıflığıyla bir e, birazcık bakışlarıyla. birazcık daha böyle ne? daha değişik. küçük ufak tefek daha e, başka türlü bir adam düşünüyormuş ama filmi izledikten sonra telefon görüşmemizde şey dedi yani ben oyunculuk denen meseleyi hesaba katmamışım dedi. Ha evet. Evet. Zaten orada şeyin güzelliği de o sinemanın zenginliğiyle, evet. edebiyatın zenginliğiyle. Ben zenginliği. onu hesaba katmamışım memnunum evet. dedi. Evet. Rahat evet. Ee, şimdi biz bu programı ilk başladığımızda şöyle bir şey söyledik. Ee, biz hiçbir zaman bir profesyonel, demin size dışarıda da söylediğim gibi profesyonel bir yaklaşımla gitmiyoruz. Sıradan bir izleyici olarak bakıyoruz filmlere ve eserlere. Fakat şöyle bir şey var. Ee, çok e, heyecan verici bir şey ki her okuyan farklı bir şey canlandırıyor. Hmm. Ve e, bu da insanın kendi zenginliği diye düşünüyorum. Her insanın kendi içinde, kendi ön yargıları, değerleriyle e, kafasındaki hayatta göre bakışı var evet. e, Metin'e. E, fakat e, yazarın bakışı tabii ki yahut ifade edebildi mi aklındakileri. Hmm. O da insanın karşısına çıkıyor ve düşünülmesi gereken Ama bir nokta oluyor. Ama ortak dediğiniz gibi bir ortak bir nokta bulunuyor. Bunun nedeni ben şöyle diyorum yani herkesin içinde bir zeberjet var. Yani bizim iletişimsiz olduğumuz çoğumuz iletişimsiz zaten de yani iletişimsizlikle mücadele ettiğimiz bir alan hepimizde var. Dolayısıyla Muhakkak. bu ortak yanımız şeyle. Evet. Yani bu iletişimsizlik yüzünden ...yaptığımız yanlışlar, işlediğimiz suçlar var. Hmm. E, bu, bu, bu yönden Zebercet bizi yakalıyor karakter olarak. E, Birçok insan da belki kendini görüyor. E, o, tabii burada. yani az e, ya da çok ya da Çok, olarak... çok haklısınız. Sona bırakacağım dediğiniz bir şey vardı, o neydi? Yok, onu söyledim. Yani iki <gülüyor> tane dedim, iki tanesini de anlattım sonra. Evet. Peki filme biraz daha dönersek... ...Zebercet'in hayal kırıklığıyla ilgili birkaç sahneyi hatırlayalım. Tamam mı? Aynı havlu Ankara'dan, aynı yerden aldı belki havluyu Olacak şey değil Döndünüz demek Buraya uğramadan Burada kalmadan Evet, Sebercet'in yalnızlığından bahsettik. Bir ara umutlanmasından bahsettik. Her insanın içinde taşıdığı umutlar belki bunlar. Ama hmm. keşke e, umutlarının gerçekleşmediğini görüp çok büyük bir hayal kırıklığına uğramasaydı. uğramasaydı <gülüyor> onların üstesinden gelebilseydi e, diyoruz. E, ama e, diliyoruz ki e, böyle kimseler toplumda daha az olsun. Ee valla e, diliyoruz da bu gidişle pe pek öyle görünmüyor. Evet. <gülüyor> ben bu konuda pek e, evet umutlu olmak istemiyorum. Yani umutlu görünmek istemiyorum. Öyle değil çünkü e, bütün alanlarda işte internet, internet falan filan bunlar e, öyle başka türlü bir iletişim alanı kuruyor diyor ki o alanda tek başına olmuyor. Doğru. Daha Çift da başına, yalnızlaşılıyor. Zebercet'ten daha, değil, daha evet. da yalnız. Gittikçe <gülüyor> yalnızlaşılıyor evet. bu dünyada. Evet. Belki bir yolunu bulurlar bulur, bakalım. Buluruz. Evet. Bizlerin elinde olmalı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür ee, size ederim. Size buraya katıldığınız için tekrar. E, ve programımızın sonunda e, Zebercet'in yalnızlığını ortak olan Atilla Özdemiroğlu'nun e, müziğiyle dinleyicilerimizi baş başa bakıyoruz.